Eskilerden biri efendim, Ehli İrfan'dan biri, nasılsınız diye sordu. O da boş bulundu herhalde, 20 bin dirhem borcum var dedi. Evet. Sesini çıkarmadı, çekti gitti soran. Nesi varsa derledi topladı, sattı, borcu ödedi. Bir daha kimseye nasılsın diye sorarken düşünürüm dedi. Bu i̇mam Gazali Hazretleri'nin işareti ne işarettir? Müthiş. Buyuruyor ki Hazret i̇mam Gazali... Merak etmediği, derd etmeyeceği halde nasılsın diye sormak münafıklıkta bir mertebedir diyor. Hocam çok Şimdi hani derler ya ehlullah kendinden büyüğe nasılsın diye sormazmış ya. edebe mugayyip. Çünkü nasılsın dediğin kişinin derdini çözebileceksen nasılsın diye sor. Anlamazsın ki. <gülüyor> Derdinden anlamadığın ya da çözemeyeceğin kişiye nasılsın deme. Ya. Bu bile müthiş bir ölçü ya, değil mi? Tabii, ne kadar tabii. ucuz kullanıyoruz. Ne haber? Nasılsın? Tabii. İyiyim. O